Selamü aleyküm ve rahmetullahı ve berekatühü. Efendim geceniz hayır olsun. Elhamdülillah Rabbimizi hamdü senaları olsun. Yine böyle önemli bir gecede canlıyız. Hala son nefesimizi vermedik en azından şimdilik ve bize bir fırsat daha verilmiş. Böyle bir gecede başlıktan da okuyabildiğiniz gibi ümitvar olmak, mutlu olmak heyecanlı olmak ve içi böyle kıpır kıpır olmak gerekmektedir İnşallah bu birlikteliğimizin bu has bir halimizin bu toplanmamızın sonrasında her nerelerde takip ediyorsanız güzel ülkemizin dört bir yanından hem de dünyanın dört bir yanındaki kardeşlerimiz gurbetçilerimiz çok ferahlarlar İnşallah şu yarım saat bir saatlik bu toplantımız, bu canlı yayınımız, bir sohbet meclisinde, ilim meclisinde, Kabe'de, Medine-i Münevvere'de yapılan ibadetler ve oradaki hasıl olan sevaplar gibi bize geri dönüşler getirir. Rabbimiz Celle Celaluhu, bir dediği iki edilmeyendir. Dolayısıyla ol dedi mi her şey olur, bizler dualarımızda da ya karışlarımızda da bunu unutmayalım Allah Kerim'dir Biz bu niyette bugünkü yayınımıza başlıyoruz inşallah Hayırlar getirsin Efendim malumunuz alışıla gelmiş bize alışkanlık haline gelen artık çok uygulamamız var Onlardan bir tanesi birbirimize mesajlar yazıyoruz Mesela bugün beraat gecesi elbette güzel bir şey ama cep telefonlarının artık çok hızlı kullanılmasından ve otomatik mesajların çok daha fazla yaygın olmasından dolayı içi boşaltılmış bir şey karşımızda. Yani kelime olarak çok güzel kelimeler var. Bugün o sayısız mesaj geliyor. Sayamadım bile. Efendim bu gecenin hürmeti şusuna, güzelliği buna, şusu buna çok güzel şeyler var. Yani kelime yoğunluğu açısından çok güzel ama içerik bakımından, samimiyet bakımından, his bakımından boş mesajlar gönderiyoruz. Tabii diyeceksiniz ki, abi benim 500 tane rehberimde insan var ben bunlardan kaç tanesini arayabileceğim? Kısa böyle mesajlar gönderebilirsiniz. Şu an hala bunu yapmadıysanız vakit de çok önemli çünkü böyle Whatsapp'tan artık hangisini kullanıyorsunuz? Telegram bilmiyorum. Böyle kısaksa ne yapabilirsiniz? Değerli kardeşim veya amcam, teyzem arayamayacaklarınızı böyle kısa kısa efendim yollayın ki içi boşalmasın bazı şeylerin derdimiz o. Değerli kardeşlerim, Rabbimiz Celle Celaluhu bizim taşıyabileceğimizin bir fazlasını hiçbir zaman vermemiştir. Bunu Kur'an-ı Kerim'de zaten kendisi buyuruyor. Ne kadar hayatın yükü bize ağır gelse de fazla gelse de ''Aklımızın bir ucunda, bir yerinde bu mutlaka kalsın. Evet, çok problemlerim var, çok derdim var ama ben demek ki bunu kaldırabileceğim. Hangi hastalığımız olursa olsun, hangi içine düştüğümüz ve çıkmaz gibi hissettiğimiz dert olursa olsun, bir dakika, ben demek ki güçlüyüm. E, Ahmet'e vermemiş, Ayşe'ye vermemiş bunu, demek ki ben onlardan daha güçlüyüm ama aynı zamanda o da başka bir şeyle imtihan olacak.'' Bunu hiçbir zaman unutmayalım. İşte o Allah'ımız Celle Celaluhu bu geceyi yani beraat gecesini bize hediye ediyor. Sahih hadislerde bunu görüyoruz. Ve bu gece için bizim neden mutlu olmamız gerekiyor biliyor musunuz? Ne dedik az önce? Allahu Teala senin taşıyabileceğini veriyor. Şimdi bizden evliya olmamızı istemiyor her birimizin. Dağa çekilip de Böyle belli zikirleri tekrarlayıp veya nafile ibadetleri ağırlık verip her insanın bunu yaptığını düşünsenize. O zaman dünyada hak, adalet, işleyiş ne olacak? Rabbimizin Celle Celaluhu bizden istediği kardeşlerim, bugün hangi devirde yaşıyorsak güzel bir Müslüman olmak, dürüst olmak, samimi olmak, insanlara bir şey anlatırken, halli sanıyla, duruşuyla, konuşmasıyla da tebliğ edebilmektir. Neden bunu söyledim bu girizgahta? Beraat gecesinde yapılacak ibadetler nelerdir, namazlar hangisi kılınmalı, nasıl dua etmeliyim? Bunları eğer dinlemek, izlemek isteyen kardeşlerimiz varsa bugünkü bu yayınımızı izlemesinler. Çünkü bunlardan bahsetmeyeceğim. Vaktinizi boşu boşuna almak istemiyorum. Tekrar ediyorum. Allahu Teala kabul buyursun ama bu bir saat içerisinde bugün yapmamız gerekenlerin ayrıntılarına geçmeyeceğim. Neden derseniz, öyle bir hale aldık ki, bazen farz ile nafileler birbirine karışıyor. İnsan geceliğin o kadar çok namaz kılıyor ki, farz olan sabah namazını kaçırıyor. Bayram namazına gitmek için diyelim, Sabah yine bayram namazının e, evvelinde sabah namazı farz değil mi? O bazen unutuluyor gibi şeyler. Bugün biraz daha konunun derinlemesine gideceğiz. Namazlarımızı kılalım. Elbette zikirlerimizi yapalım. Ama bu anlatacaklarım da çok önemli şeyler. Yani alışılmış böyle bir protokol cinsinden değil de işin içine girmeye çalışalım inşallah. Değerli kardeşlerim. Bugün itibariyle yüzlerin tebessüm etmesi gereken bir gecedeyiz elhamdülillah dedik. Neden biliyor musunuz? Bugün reklamlara hepimiz aşinayız. Son fırsat, kaçırılmaz fırsat, müthiş fiyat, efendim şöyle cuma, böyle şeyler falan reklamlarda hep bize niye anlatıyorlar? Kaçırmamamız gereken kampanyalardan bahsediyorlar. Bir fırsat diyorlar. Bu fırsat ürünü şu hafta bu ürünleri yüzde elli daha ucuza bulabileceğin işte bir zaman. İşte bu fırsatlardan bir tanesi o reklamlardaki gibi bu fırsatı kaçırmayın diyor ya biz de bu geceyi kaçıranlardan olmayalım. Şu ana kadar kaçırmış değiliz canlıyız ama bir şeylerin farkına varmamızı istiyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Bu fark edişi bir hissedelim. Sonra yapabileceklerimizi süremize göre yarın işeme gidilecek ne olacak ona göre size bırakacağım. Beraber bir dua edeceğiz. Bugün herkesin kolaylıkla kılabileceği iki rekatlık bir namaz tarifi var ve zikirlerle beraber programa nihayet erdireceğiz. Ben şimdiden size WhatsApp, Telegram ve Bip kullananlar için iletişim hattımızı söyleyeyim 0500 ...39-570-4088... ...zaten bu videonun altında... ...iletişim hattımız yazıyor... ...isimlerinizi... ...okuyacağım inşallah... ...dilim döndüğünce ...son bölümde artık... ...ve kim ne istemişse... ...sadece isimlerinizi yazmanız lazım... ...veya hasta olan birisi varsa... ...veya ne istiyorsunuz... ...çok kısa olsun... ...diğer kardeşlerimizin hakkına... ...tecavüz etmeyelim... ...son bölümde tek tek onları inşallah... ...okumaya çalışacağım... ...tekrar söylüyorum... YouTube'dan değil iletişim hattımızdan numara aşağıda yazıyor Şimdi kardeşlerim bugün neyin fırsatı bize sunuluyor Şöyle hastalık dedik az önce Allahu Teala hastalık veriyor Kimine bir dönem sağlık veriyor bazen onu alıyor Kimine zenginlik veriyor kimine zenginliği vermiyor bazen yer değiştiriyor kişi iflas ediyor fakir olan zengin olabiliyor değil mi? Bazıları sevdiğine kavuşurken kimileri dünyada buluşamıyorlar, ahirete geçiyorlar. İmtihan türlü türlü. Evlattan var, hanımdan, kocadan var. İşte bu imtihan dünyasında bazı özel zamanlar var etmiş. Mesela cuma günü değil mi? Niye salı değil, niye perşembe değil? Cuma günü. Tam olarak bunu bilemeyiz. Ama önümüzde Müslümanların bayramı var cuma günü. Hep beraber bir oluyoruz, beraber oluyoruz. Mesela bayramlar. Bazı özel zamanlar var İşte bugün de neyi biz böyle birbirimize mesaj atmaya çalıştık ölümlerin yazıldığı levh-i mahfuz ki birazdan o duayı da sizlerle paylaşacağız her şeyin yazıldığı bir yer efendim işte orada bir senelik bu sene içerisinde kimler vefat edecek kimler şu şu evliliği yaşayacaklar Kimler ayrılacaklar? Bunların Allah tarafından bilindiğini biliyoruz. Biz kul olarak bunları bilmediğimiz için kendi tercihlerimizi kullanıyoruz ama Allahu Teala bizim hangi tercihte bulunacağımızı bildiği için ona göre bir kader meydana getiriyor. Bunu zaten konuşmuştuk. Elimizden geleni yapacağız dedik. Hah, işte bugün demek ki benim önemsemem gereken ve mutlu olmam gereken bir gün. Sebep, kaçırılmayacak bir fırsatın içerisindeyim ve bir sene önce bugün aramızda olmayan, yani bugün aramızda yok ama bir sene önce bu beraat gecesini 2020 yılında yaşayanlar vardı. İsimlerini biliyorsunuz, kimler vefat etmedi ki? Daha yanı başımda beraber televizyon ve radyo programları yaptığımız hocalarımız, abilerimiz vefat etti. Onların da isimleri yazılıydı ama bilmediler. Ben nasıl bilmiyorsam, siz nasıl bilmiyorsanız onlar da bilmiyorlardı. Ama bir şey değişmedi ve biz artık şunu daha iyi anlıyoruz zannediyorum bu vefat haberlerini görünce. Yahu cidden etrafındaki insanlar vefat etmeye başlayınca var diyorsun yani bu ölüm var. E çocukluğundan beri biliyorsun ölümün olduğunu ama yanındaki insanlar hem de çok böyle yaşı ilerlememiş insanlar vefat ettiğinde tam şurana böyle bir oturuyor. Sağ yanına derler ya. Bazen, bazen de insanın sol tarafına oturur. Demek ki biz de bugün 2022'de o listenin içinde yer alanlardan olabiliriz. Ne yapmamız lazım? Bol dua edeceğiz. İlerleyen dakikalarda inşallah toplu bir dua edelim. Belki sizlerin Yüzü suyu hürmetine aranızda kimler var kimler? Kendisi velidir, farkında olmayan insanlar vardır biliyor musunuz? Allahu Teala'nın çok sevdiği kulları vardır. Kılı kıyafetine baksanız bunun kılına kıyafetine bak ya. Ya bunun ilmi mi var canım? Bu şöyledir, böyledir dediğiniz insanlar belki hak dostudur ama kendisi bile farkında değildir. Belki onlar var aranızda. Ben size dua ederim, siz bana dua edersiniz. Kimse kimseyi tanımıyor zaten. Ya Rabbi şu an kimler dinliyorsa dualarını kabul eyle diyen birinin o amininden belki nasiptar olacaksınız. O yüzden dualarımızı hep beraber edeceğiz. Bu fırsatı kaçırmayacağız değerli kardeşlerim. Bizim Allah'a giden yolda madem Berat gecesini konuşuyoruz. Madem kendimize bir çekü düzen vermeyi konuşuyoruz. 2 tane engelimiz var. Allah'a gitmek istiyoruz ya mekandan münezzeh ama anlatım kolay olsun diye söylüyorum. Birincisi bu zamana kadar işlediğimiz günahlarımız birinci engel. Temiz gitmek istiyoruz Allah'a, yaklaşmak istiyoruz. Birincisi günahlarımız, ikincisi yine bugüne kadar yapamadığımız, başlamadığımız veya eksik yaptığımız ibadetler. Unutmayın, günahlarımız ve ibadetler, yapamadığımız ibadetler. İşte İşin burasında bu geceler çok büyük bir önem arz ediyor. Bugün yapacağınız bir tevbe, namaza başlamadıysanız, Ya Rabbi bugüne kadar kaçtım, kaçtım, kaçtım, bahaneler buldum, öyleydi, böyleydi, şöyleydi, şimdi senin huzurundayım. Demek bir senelik kimin ne olacağını vesairesini bugün insanlar efendim ne yapıyorlar, öğreniyorlar, kendileri değil, Melekler öğreniyor, bir rivayete göre Azrail Aleyhisselam'a bildiriliyor vesaire. Bugün böylesine önemli bir efendim karar alınıyor, bazı defterler, kitaplar gözden geçiriliyor. Ya Rabbi belki bu benim son senem olabilir. Bugünkü duam ki sen bunu zaten daha evvelden biliyorsun benim sana dua edeceğimi, duamı kabul buyur, beni efendim sen nasıl seviyorsan, Zatını da benim sevmemi nasip eyle diye samimi bir dua edeceksin belki. Bugün en güzel hediyelerden bir tanesini alacaksın. Belki örtülmek isteyen kardeşlerimiz olacak. İstiyorlar onlar da Allah'ın emri. Ama şöyle böyle bazı bahaneler oluyor. Şeytanın kandırmaları oluyor vesaire. Bugün bir dua edeceksin. Ya Rabbi ben senden razıyım. Sen benim Rabbimsin. Her şey senden geliyor. Ne olur sen de benden razı ol ve içimde biriktirdiğim, senin daha iyi bildiğin o sevda var ya, senin iyi bir kul, kulun olmak istediğim o his var ya, ne olur bunu faaliyete, fiiliyata döndürmeme yardımcı ol deyip, Bismillah deyip belki örtündün. Kimisi içkiyi bıraktı, kimisi hırsızlığı bıraktı, kimisi zinayı bıraktı vesaire. İşte o yüzden karlı bir yatırım ne dolar ne arsa. Ne borsa değerli kardeşlerim en iyi yatırım hem bu dünyamız için hem de ahiretimiz için az önce bahsettik günahlarımız ve ibadet eksikliklerimiz demiştik günahlarımıza bir tevbe etmek hem de bugün hem de şu an isterseniz programın sonunda beraber dua edeceğiz ona amin diyerek yeni bir başlangıç ve ibadetlerimize artık yavaş yavaş dönmek çünkü her gün Binlerce, on binlerce insan sadece ülkemizde vefat ediyor. Onlardan biri de ben olabilirim. Yani bu fırsatı kaçırmamaya çalışacağız. Şimdi her şeyin bir kuralı var biliyorsunuz. Bu yayını yapabilmem için YouTube'da belli bir ayar yapılıyor. Bu ayarlardan sonra mikrofonu bağlıyoruz. Yok şunu bağlıyoruz. Kamerayı yerine oturtuyoruz. Bu kurallardan bir tanesini ben yapmadığım zaman size ulaşamam. Ve siz eğer cep telefonunuzdan şu an izliyorsanız cep telefonunun çalışma prensibinde en önemli şey bataryasının dolu olmasıdır. Bu bir kuraldır. Bu olmazsa siz izleyemezsiniz. Vesaire vesaire. Milyonlarca şey söylenebilir. E, futbolun kuralı var diyor. E, trafik kuralları var. Kırmızı, yeşil, sarı. Allah'ın kuralı yok mu? Ya, küçücük bir oyuncağın bile bir kuralı var. Şuraya bastığın zaman çalışır, buraya bastığın zaman pirinç çıkarısın. Peki Allah'ın kuralı yok mu? Var. İşte biz bugün Allah'a giden yolda iki tane bizi engelleyen düstur. Bugün öğreniyoruz. Birincisi günahlarımız, birincisi ibadetler dedik. Onla beraber şimdi neyi öğreniyoruz? Başka bir şey daha var. Bizi koyan Allah'ın kanunlarına, kurallarına kulak tıkıyor olmamız. Şimdi burası çok önemli. Belki bugün kılınacak nafile namazlarından Allah'ın izniyle bilemiyorum. Belki diyorum Allahu alem daha önemli bunu bilmemiz bu gece. Ne o biliyor musunuz? Kardeşlerim, Allah'ın kuralı dediğin zaman ne aklına geliyor? Bazı notlar aldım size. Şimdi onları bir özümüze İçimize şöyle bir sindirelim. Bak, bir, Allah senden örnekler veriyorum. İçki içmemeni istiyor. Allah'ın kurallarından. Şimdi, soru yanında geliyor. Bugün dünyada bu kadar hanımlara cinayet işleniyor biliyorsunuz. Reddediyoruz. Trafik kazaları yaşanıyor. İnsanlar birbirlerini öldürüyorlar. Katliamlar ve hastalıklar. Bunların kimi zaman yüzde seksen beş, kimi zaman yüzde yetmiş, en düşüğü yüzde sekiz bunların hepsi resmi raporlar içki sebebiyle. İçki yararlı mı, zararlı mı? Küçücük bir çocuğa sorsan da zararlı. Bitmiş. E bunu Allah yasaklamış zaten. Lakin Allah niye yasaklamış? Demek ki bunun bir kötülüğü var. Küçücük bir çocuk e belki 60 yaşında efendim, sarhoş bir insanla dalga geçebiliyor. Doğru mu? Trafik polisleri mesela. Hangimiz izlemedik ki küçük duruma düşen o içtiğinden dolayı böyle e, ne dediği belli olmayan, saçmalayan, maalesef insanların dalga geçtiği videoları izlemedik mi kardeşlerim? Bak içki kötü. Bu neydi Allah'ın kuralı? Başka? Adam öldürme. Haksız yere kim kimi öldürdüğü zaman aferin denilebiliyor. E bunu Allah da yasaklıyor, bugünkü kanunlar da yasaklıyor. Devam ediyoruz. Zina etme. Kanunlarda bugün yasak olmasa da kim acaba kızının, kim teyze kızının, kim annesinin, kim ablasının efendim evlenmeden, ailelerin haberi olmadan nişan, nikah olmadan gizli gizli bir otel odasında efendim fuhuş yapmasına. Oh be benim ablam benim kızım ne kadar özgür ne güzel bir şey yaptı diyebilir affedersiniz bunu Allah da yasaklıyor zaten insan gibi nikah yapın prosedür neyse onu uygulayın buyuruyor bize emir bu e, kanunda olmasa da insanın zihninde bu var devam edelim e, hırsızlık yapma allah Teala buyuruyor e, iyi de hırsızlık kime göre zaten iyi bir şey ki kim edinimlerini o zamanki işte hangi zaman hırsızlık başına geldiyse o zamana kadar bütün kazandığı şeyleri bir çırpıda başkasına vermek ister e Allah da bunu istemiyor al sana Allah'ın kurallarından bir tanesi hızlı hızlı devam ediyorum mesela gıybet etme ya gıybet etmeyi zina ile belki zinadan daha büyük bir günah olarak bize uyarıda bulunuyor dinimiz kim arkamızdan konuşulmasından mutlu olur siz mutlu olur musunuz? İşte bak bunları uzatabiliriz. Bugün kanunlarda veya bizim ananelerimizde, örfümüzde zaten olmayan şeyler, istemediğimiz şeyler e Allah'ın kuralları zaten. Şimdi bunu niye anlattım? Nefsimiz bazen bir şeyleri unutturuyor ya. Allah'ın emirlerini hemen böyle şeytan da devreye girerek ya aman falan şey, devir şu o 1400 yılı önceydi falan filan diyor ya. Aklınıza şunu getirin. Aynı Allah nasıl içkiyi, zina'yı, adam öldürmeyi, fuhşu, hırsızlığı, gıybeti yasaklıyorsa ve hepsinin ne kadar pis şeyleri olduğu ortadaysa vallahi Kur'an-ı Kerim'de yazan her şey de aynıdır. Kötü dediğinden kaçmak, gel kulum, yap kulum dediklerine de yanaşmak lazım. Bitti. Ben buna muhalefet edemem diyeceksiniz. İşte bunu yaparsanız değerli kardeşlerim Nasıl bir Allah'a döneceğimizi daha iyi anlamış olursunuz. Maalesef bunları birçok kardeşimiz anlatması gereken insanlardan duyamıyor. Dinini bilen namazında, niyazında, mütedeyyin, muhafazakar insanlar dinini güzel anlatamıyor. Hal sanıyla, duruşuyla, sözüyle, erdemli haliyle anlatamıyor. Şu kadar nafile kıldım, bu kadar şunu yaptım, 78 kez hacca gittim, 786 tane kitap okudum, günde 1 milyon tevhid çekiyorum ama bir insan senden bir şey istediği zaman suratını ekşiterek ve sen de kimsin diyerek eğer davranıyorsan abesle iştikaldir. Bizim en büyük problemimiz Allah'ın bizden istediklerini tam olarak bilemiyor olmamız, Buradan gelip buradan çıkması birçok emrin ve kendimizi yeryüzünün en seçilmiş kulu hissetmemizdir. Bu bizim en büyük hatalarımız. İşte onun için bugün sevinin. Ey kardeşim bugün senin günün. Ümit var ol. Çünkü ölmedin. Nefes alıp veriyorsun. Tevbe şansın var. Nasibin var bugün. Ve Allah seni seviyor. Allah Celle Celaluhu kendisine... Kul olmanı istiyor. Allah'ın ikinci sınıf, üçüncü sınıf kulu yok. Bu siyasette vardır. Bu ırkçılıkta vardır. Bu cahiliye döneminde vardır. Allah'ın dininde birinci, ikincilik yok. Kadın da, erkek de, Suriyeli de, Türkiye'li de, Afrikalısı da, Lazı, Kürdü, Çerkezi de kim olursa olsun akıl bali olmuş. Ve belli bir efendim disiplinde yani sorumluluk. Üzerinde olan her insan takva olarak birbirinden yukarıdadır sadece. O ırkın, bu rengin, bu cinsiyetin bir önemi yoktur. Bugün senin gecen. Sen derken evet benim gibi günahkarlardan bahsediyorum. Ama bugüne kadar maalesef şu hoca efendiyi dinleyecek hoca efendinin bağırıp çağırmasıyla bir şeylerden soğumuş. Bir hanım kardeşimiz ya demiş böyle hanımlarla bir sohbet yerine gideyim ilim meclisine gideyim bilmemle hocanım var onun yanına gidecekler maalesef ana siyaset konuşuluyor kendi cemaatini överken onlar şöyle diyor bunlar böyle diyor kendi aralarında yok onun başı çıktı o şöyleydi böyleydi Kadıncağız bir bakıyor ya diyor ben İslamı öğrenmek için diyor bu sohbete gidiyorum ama maalesef diyor üç tane mevzu İslam'dan 70 tane mevzu İslam dışından soğuyor ve bir daha o kadın gitmiyor. İşte gençlerimiz de bugün maalesef bağıra çağıra kendini böyle ağırdan sata sata vatandaşla kendi arasında büyük bir efendim uçurum veya koca dağlar inşa ettiği için büyüklerimiz bugün Birçok insan kendini İslam'a karşı soğuk hissediyor. İşte bunun suçlularından bir tanesi de biziz kardeşlerim. Bunu bileceğiz. O hacı o hoca o hoca hanım bu hoca efendi falan değil. Sen sen de suçlusun, ben de suçluyum. Bunu evvela böyle iki efendim elimizin arasına başımızı alacağız abi. Bunu düşüneceğiz. Ben suçluyum. Bugün böyle asıp gürlemesi kolay. Namazını kılmayan akrabalarımız var. Doğru mu? E, her şey Allah'ın takdiri. Allah böyle yazmış. Olmuyor. Allah yazmış olabilir. Ama sen Allah'a karşı şunu göstermelisin. Ben tatlılıkla, güzellikle, onun e, nabzına şerbet olarak anlayabileceği bir dilde namazı anlattım. E kendi aklı yok muydu? Hayır, uğraştın. Evladın ne kadar hırlı hırsız da, ne kadar uyuşturucu bağımlısı da olsa, ne kadar şöyle de olsa hapiste de yatsa bilmem ne de evladın senin. Ona hayır dua etmeye devam edeceksin. Edeceğiz. Komşum ya öyle pis bir adam ki, öyle pis bir kadın ki şudu. Hayır, Allah'ım ne olursan şahit ol ya Rabbi. Ne olursan her şeye zaten şahitsin. Ama görüyorsun ben zulüm görüyorum bundan. Senin rızan için ona cevap verme. Hatta mahkemeye verme bilmem ne her şeyim. Kozlarım kendi elimde. Ama Allah'ım ben çok günahkarım. Senin rızan için onu affediyorum. Diyebilmek belki de o kıldığımız nafile namazlardan, ezberlediklerimizden Allah indinde belki de daha üstün bir yer olacak. Bugün bir genç kardeşime, bu kadar ateistin, deistin, kafa karıştıran onlarca videonun arasında nereden yer bulacağız? Bu kardeşlerimize kim ilgilenecek? Uyuşturucu kullananları atalım, başını örtmeyen hanımları atalım, sakalını uzatmayanları o tarafa atalım, şu partiye üye olmayanları bu tarafa atalım, bir de şu ırka mensup olmayanları bu tarafa, zenginleri şu tarafa... Böyle bir şey yok... Bu nasıl bir din? Vallahi biz bunun hesabını vereceğiz. Kendimizi ibadetlerle sınırlamış, insani ilişkileri sıfırlanmış bir ümmet haline doğru gidiyoruz. Ve her yerimiz leş gibi dünya kokuyor. Leş gibi. Bu odadan çıkıyorum, bu odadan çıktıktan sonra burada beraber nasılsın kardeşim, iyi misin dediğim insanlar? Kapıyı kapatıyorsun. O oh, car car car konuşuyor. E hani Müslümanız? Ne oldu bize? Hani Müslüman Müslüman'ın kardeşiydi? Bugün baktım bir kardeşimiz, bir beyefendi, ismi önemli değil. Yazdım sonra kendisine özür diledim. YouTube'da bir programımızı dinlemiş. Olur ya Allah razı olsun dinlemiş. Orada bir soru sormuş. Mehdi Aleyhisselam ile alakalı. Ben diyor işte ne zamandır sizi dinliyorum vesaire... Ama diyor bu Mehdi Aleyhisselam mevzusuna takıldım diyor. Kimisi diyor Mehdi Aleyhisselam'ın çıktığını söylüyor falan derken olabilir yani böyle bir soru sorabilir. Abi altını yazmışlar. Eğer böyle bir şeye inanmıyorsan çıkacaksın vesaire alttaki de başka bir şey yazmış. Neredeyse dinsizlikle suçlayacaklar yani. Ya Allah Allah. Abi o kadar boş insanlar olduk ki. Ve o kadar kendimizi dev aynasında görüyoruz ki bu beraat gecesinde belki hiçbir şey yapmasak da bugün. Yani Ya Rabbi, Ya Rabbi deyip de yaptığımız hataları şöyle bir düşünüp bir de bize verdiği nimetleri düşünüp de Allah'ım sana hamdü senalar olsun. Sen öyle güzel bir Rabbimsin ki eşi benzeri olmayan bir Rabb'sin ki Celle Celaluhu bu nimetlere bana... Verdiğin hediye ettin sana hamdolsun deyip secdiye gitmen belki de göklere fırlatılmandan, semalaki katlara çıkmandan daha büyük olacak bilemiyoruz. Bu üzüntüm niye biliyor musunuz? Birçok kardeşim birileri konuşmadığı için, onlarla ilgilenmediği için, ateizme karşı, deizme karşı, sapık sapık görüşlere karşı bir şeyler söylenmediği için yanlış yollara sapıyorlar garip garip kitaplar okumaya başlıyorlar sonra psikolojileri dağılıyor İlk başta güzel geliyor bunlar aa Esma'nın sırları efendim şunun şöylesi gökyüzüne çıktık derin nefes aldık efendim melekler sağda o de burada falan yıldızlar kainattan jüpiter galaksi çok güzel şeyler ya uçuyoruz birkaç ay sonra mesajlar geliyor İbrahim abi daha seni yeni anladık ne oldu abi cinlendim abi musallat oldular ne oldu? Paramı yediler. Ne oldu? Abi üç tane kitap satmak için maalesef belli bir şeye girmişiz. Efendim ne olduğunu daha sonra öğrendik. Kimisi tecavüze uğruyor. Kimisi deliriyor. tumarhaneye gidiyor. Ama iyi de bu insanlar neden bunları seçiyorlar? Ben Mehdi'yim diyen efendim bir adamın kapısına gidip ben sana biat ediyorum diyen aklı ne yapacağız? Kadınlı erkeklik. Kapıları kapatıp da içeride ne olduğu belli değil. Ne yapıyorsun? Biz zikir yapıyoruz diyenlere ne yapacağız abi? Kim ilgilenecek bunlarla? Bugün bana göre Allah var Celle Celaluhu ama peygamber yok diyen gencecik yüreklere, dimalara kim ulaşacak kardeşlerim? Cemaatler birbirlerinin efendim e, hocalarını eleştirip dururlarsa, cemaatler sadece kendi şeyhlerinin, kendi e, gruplarının içerisinde kalacaklarsa ve kimse kimseye ne yardım edecek, ne efendim bir faydası olacak ve sadece eleştireceksek birbirimizi söyler misiniz? Biz bu enerjimizi birbirimizi harcarken Allah bize bunun hesabını sormayacak mı? Bugün Türkiye'de kaç tane aç insan olduğunu görüyoruz bazen istatistiklerde. Ama gözünüzle gördüğünüz zaman ne oluyor anlıyorsunuz. Benim üzüntüm bu. Ben yüzlerce mesaj alıyorum. İletişim hattını daha yeni açtık. İnanın daha da fazlalaştı bu YouTube'tan sadece yüzlerce mesaj. İnsanların aileleri dağılıyor, imanları gidiyor ve hala maalesef işin şov kısmında, işin biraz daha böyle etiket kısmında yer almaya devam ediyoruz. İşte o sebeple her Müslümanın Etrafında kimse olmasa da kendine yetecek bilgileri önem, e, önemli bilmesi gerekiyor. Daha doğrusu bunu önemsemesi gerekiyor. E ben buna gittim, kandırıldım. Ona gittim, paramı yedi. Ona gittim, cinlendim. Onu okudum, çok güzeldi, şöyle oldu. İşte bunlara katılmamak için Allah'ın dinini öğrenmek zorundayız. Allah'ın dinini güzelce öğreneceğiz. Aşırıya kaçmadan, kendimizi dev aynasında görmeden, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kardeşlerim istişareye en çok değer verendi. Bugün söyler misiniz kiminle siz istişare yapabilirsiniz? İstişare demek bir konu hakkında e, fikrinizi söylemektir. Yahu düşünün karşınızda peygamber var. Bir olay anlatayım size. Bugün birileri de e, bunu iyi dinlesin. Allahu Teala o insanlara da bu örneği anlamayı nasip etsin. Benim dediğim olacak diyen insanlardan bahsediyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hendek Savaşı öncesinde efendim çadırında sahabeleri Allah hepsinden razı olsun toparlıyor. Nasıl bir strateji geliştirecekler? Efendim düşman biraz daha tabii kalabalık, etraf birkaç tepe var, ee, nerelere yerleşmeliler, ne olmalı falan derken Efendimiz Aleyhisselatu vesselam kendi fikrini ortaya koyuyor. Oralarda Fars diyarından gelen Selman radıyallahu an var. Kendisi de dinledikten sonra efendim diyor bu az önce söylediğiniz strateji sizin fikriniz mi yoksa Allahu Teala'dan gelen bir ayet mi? O zaman ayet geliyor ya Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla. Efendimiz Aleyhisselatu vesselam hayır diyor. Yani kendi fikrin olduğunu İzah buyurunca şöyle diyor yapsak daha uygun olur mu? Biz yerimizde yani Fars diyarında bugünkü işte İran tarafı düşman sayıca bizden güçlü olduğu zaman onun mukavemetini e, yıkmak yani o gücünü bertaraf edebilmek için zaman kazanmak için e, efendim, püskürtebilmek için hendekler kazarız diyor. Ve bu hendekleri kazdıktan sonra o hendekten atlayamayacak tabi atlar vesaire. ona göre böyle geniş yapıyorlar. Ve diyor biz galip geliriz. Bu söz onaylanıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından. Ve kimse de sen nasıl böyle konuştun Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin demesi yetmiyor mu sen niye fikrini söyledin demiyor. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da onu kabul ediyor ve Hendek Savaşı yapılıyor. Hendek Savaşı da kazanılıyor. Bakın istişare. Ama maalesef bizim burnumuz biraz havalarda. Kusura bakmayın ama küçücük yavrularımız başında takkeler, böyle cübbeler, hafızlarımız, yürüyüşleri falan böyle bir bu küçük dağları da ben yarattım dercesine. Yani... Büyüklerinden de örnek alıyorlar galiba ama bu bize bir fayda getirmiyor. Her tarafta cami var, her mahallede yeni yeni camiler açılıyor çok güzel ama içeride namaz kılan yok. İki saf yok yani. Her yerde Kur'an kursları açılıyor, o vakıf açıyor, bu dernek açıyor. Oo, her taraf Kur'an kursu ama Kur'an kursunda okuyan... O yerleri, medreseleri, güzel yerleri bitirmiş insanlar ne kadar donanımlı ve cidden durumları nasıl? Hepsinden bahsetmiyorum. Yani sayı mı önemli yoksa kaliteli bir, nitelikli bir şey mi önemli? Yani bak maalesef bugün o hale geldik. İşte bizim... Bugün madem Berat gecesindeyiz, biraz düşünmemizi istiyor Allahu Teala. Sürekli eline tesbih al, bir şeyler yap ama ertesi gün aynısı olacaksan, aynı Ayşe, aynı İbrahim, aynı Mehmet olacaksan bu gecenin önemi ne senin için? Hayatında bir şeyleri değiştirmen lazım. Yani alışılagelmiş standart 23 Nisan 19 Mayıs'taki o e, valinin emniyet müdürünün Önünden geçerken böyle selam duradura dura asker modunda gideceğin bir berat gecesi olmasın bu. Öyle bir gece olmasın artık. Şuran da hissedebileceğin bir gece olsun. Mesajı gönderirken herkese bu gecenin feizi üzerinize üstü şurasına KDV'si buraya falan diye değil içten yani o Allah razı olsun derken Allah'ın seni şahit tuttuğunu hissederek Allah. Razı olsun kardeşim Diyerek gönder Biz Bunu bugün kaybetmiş durumdayız O yüzden değerli kardeşlerim Ömrümüz Zayi olmadan Bu dünyada sayılı nefesimiz tükenmeden Bir kendimize gelelim Ne oldum demeyelim Neredeyiz Demeyelim Ben şu an böyleyim ama Yarın ne olabilirim diye bir korkumuz olsun. Şu an korkumuz yok. Ben şu an kimden bahsediyorum biliyor musunuz? İnançlı insanlardan bahsediyorum. Korkumuz yok ya. Takkıyı taktım, örtündüm, çarşafı giydim, sakalı uzattım. Çok güzel, oba bitti. Bitti, cennetteyim çünkü ben. Abi kibrin, insanlara karşı diyaloğun, eşine karşı, kocana karşı, çocuklarına karşı diyaloğun ne? Ne kadar sözünün eri olabildin? Mesela o. Neden? Çünkü biz samimi olsaydık, ailemizdeki insanlar da bu samimiyetten istifade ederdi. Biz iyi örnek olsaydık, bu kadar dünyada zulüm yaşanmazdı. Bugün Doğu Türkistan'dan bahsederken, Suriyeli mülteci kardeşlerimizin kamplarından bahsederken, şuramız artık sızlamıyor. Sızlayan var mı aranızda? Televizyon ekranlarında o mültecilerin botları işte e, deliniyor. Denizde boğuluyorlar. Bunca mesela çoluğu çocuğu görüyoruz falan. Buna mı sızlıyor mu? Çünkü bizim hayatımızda bir şeyler değişti artık. Az önce bahsetmeye çalıştığım Allah'ın kurallarının dışında kendi kurallarımız ortaya çıktı. Zamanımız artık Allah'ın istediğinden çok daha farklı. Tam da şeytanın istediği gibi tembel bir Müslüman. Üzerine ölü toprağa serpilmiş bir Müslüman. Herkesten kendini daha büyük gören, dev aynasında tam bir kibir imparatorluğunu kurmuş, yürürken şu şekilde havalı havalı yürüyen, toz kondurmayan, cennetin sanki en güzel yerini almış, ucuza kapatmış amiyane tabirle bu garantide. Ölümü de çünkü kelime-i olacak o insanın. Melekler de zaten bekliyorlar bir an önce şu mübarek ölse de bir alsak diye öyle düşünüyor. İşte bu düşünceye varmadan önce şu soruyu tekrar soruyorum. Kendi nefsime söylüyorum. Allahu Teala'yı şahit tutuyorum. Şu an size söylediğimi kendi nefsime söylüyorum. Ben ne yapıyorum? Neredeyim? Ben şu anda neden Allah'tan Allah'ın benden istediği gibi korkmuyorum. Birçok eksiğim olduğumu söyledim. İlk dakikalarda günahlar ve eksik ibadetlerim var. Peki ben bundan yargılanacağımı bildiğim halde beni namaza durdurmayan, beni örtün, örtüye büründürmeyen, beni hırsızlıktan uzaklaştırmayan, zinaya set çektirmeyen nedir? İşte nefis. Bugün neyle iştikal edersek, o üzere hayatımız devam edecek. Hayatımızdan gereksiz şeylerden bazılarını çıkaralım. Kardeşlerim, Allahu Teala bizden ne dedik ilk dakikada unuttunuz mu? Hatırlatayım. Allahu Teala bizden dünyayı tek başımıza kurtarmamızı beklemiyor. Veya bugün İsrail terör devletinin zulmü altında olan Gazze'nin, Filistin'in üzerine gidin ordularınızı toplayın. Denilebilir ama bir vatandaş olarak şu anda işini gücünü bırak ve oranın özgürlüğü için savaş. Böyle bir sorumluluk yok dışarıdan görüldüğü kadarıyla. Ama yapman gereken dünyayı değiştiremedin. Filistin'e gidip efendim İslam sancağını oraya takamadın. Ne yapacaksın? Nefsine, şu vücuduna, yüreğine o bayrağı takacaksın. Yeri geldiğinde elbette her şey olur. Şehadet fiili olarak da olur. Ama ilk önce ben neyim? Ne Özür dilerim. Ne kadarlık bir kulum? Bugüne kadar ne yaptım ben? İnsanlar için ne yaptım? Ne yaptım ya? Ve yaptığım ettiğimi belki çok fazla görüp de günahlarım neydi? Mesela onu bunu konuşurken, onun gıybetini, onun dıdısını yaparken günah işlediğimin farkında mıyım? Bir Müslüman olarak bunu bilmemiz bile işte Allah'tan ben neden tam olarak korkamıyorum ve neden Allah'tan tam olarak korkan bir kul gibi davranamıyorumun cevabıdır. Basit görüyoruz çünkü. Nasıl olsa Allah affedecek. Haşa sümme haşa. Çünkü affetmek zorunda. Değil mi? Bazı kitap yazarlarının yazdığı gibi. Cehennemden bahsetmeyin efendim. Cehennem olmaz. Öyle cezalardan falan bahseden bir şey olmaz. Neden? Allah sever. Allah affeder. İşte bu da şeytanın çok doğuşuna gider. Evet Allah Celle Celalü Affeder ama affetmek zorunda değildir. Her kulumu affedeceğim buyurmuyor. Yani neyi dinlediğimize, ne yaptığımıza dikkat etmemiz lazım. Şimdi aldığım notlardan bazı bilgiler siz aktaracağım. Sonra dua kısmına geçeceğiz. Özür dilerim. Su içmek adetim değil ama boğazım biraz kurudu. Şimdi Allahu Teala kardeşlerim, Berat gecesine gelecek olursak 24 saat bize vermiş. Yani bu zamanki dilim böyle. Allah indinde zaman yok biliyorsunuz. Bu 24 saatin içinde 24'te bir bir oran istiyor bizden. 24'te bir, karlı bir alışveriş değil mi? Hem de ahiret için. Bunun adı namaz. 24 saatte, bir saat sürüyor. Vaktini hesaplayın. Şimdi birer dakikadan böyle yavaş yavaş kıldınız, abdestinizi bir saat dediniz. Bu bir saati veren Allahu Teala, bize bunun dışında neler veriyor? Şöyle bir bakın, düşünün daha doğrusu. İsteseydi, her insan birbirinin aynısı olabilirdi. Rakamsal bir ayrıma tabi tutulabilirdik. Ne İbrahim'i tanıyabilirdin ne ben seni tanıyabilirdim, ne evladını tanırdın sadece rakamlarla, kolumuzda bir şeyle doğardık mesela. Değil bileyim. Ama bak, hepimiz birbirinden ayrıyız. Parmak uçlarımız, gözlerimiz birbirinden farklı. Hadi yüzümüz benziyor diyelim birbiriyle bazılarını. Abi, lütfen şunu düşün. İsteseydi o yirmi dört saatin bir saatini senden isteyen Allah yine senin için bak kıldığın namazın da ona bir ihtiyacı yok. celle Celaluhu. Marul alıyorsun. Marulun tek bir çeşidi yok. Yok efendim kıvırcığı var yok şuranın marulu var bilmem ne marulu var. Abi fasulye yok şuranın fasulyesi buranın fasulyesi. Allah. Ya mübarek yumurta. Yok yumurtanın şusu, kahverengisi, beyazışını mavisi çıktı bilmem ne. Domatesin türlü türlüsü. Subhanallah. Abi. 365 gün mesela gün oluyor. E bu zamanın içinde her zaman kar değil, her zaman yağmur değil, her zaman bu değil. Bak bir öyle bir böyle. Nimetler çeşit çeşit. Subhanallah. Sana nelerin verildiğini bir bilsen. Hangi Allah, eşi benzeri olmayan Allah'ımız bize neleri vermiş, onu bir bilsek. İşte bu korkumuz da daha fazla olacak, ümidimiz de daha fazla olacak. Ama biz maalesef bunları bilemiyoruz. Bakın, hanım kardeşlerimiz, hepimizin annesi var, hanımı var, kızı var kardeşlerim. Bunlar ayıp şeyler değil. Sen öyle bir Allahu Teala'nın kulusun ki, değerli kardeşim, bugünkü kanunlarda kadınlara özgürlük, kadınlara şu bu falan deniyor. Onun altında... Neler neler vaat ediliyor. E, o e, şiddete karşıyız kelimesinin altında neler var neler. Biz de şiddete karşıyız ama kardeşlerim öyle şeyler yaşanıyor ki e, şiddete kanunla mesela bir yönetmelikle ne yapabilirsin son verebilirsin. Ama 6 yaşında 7 yaşında kız çocuklarını kadın hükmüne koymak falan filan filan her neyse konumuz bu değil. Şimdi Allahu Teala. Hanım kardeşlerimize bak hangi dinden bahsediyorum. Dininizin değerini bilin. Kanunlarda özel durumlarında hanımlara şu kadar izin verin diye bir madde var mı? Türk Ceza Kanunu'nda veya yönetmeliklerde? Sadece doğum yapmış olan kardeşlerimize işte annelik izni, çocuk izni, süt izni vesaire bir şeyler veriliyor. Kamuda çalışanlara. Neyse. Ama bak Allahu Teala Hazretleri Hanım kardeşimin, bacılarımın o durumlarını en iyi bildiği için onlara namaz kılmamayı emrediyor. Namaz kılmayı değil, namazı kılmayı emreden Allah Celle Celaluhu hanımın o zor zamanlarında, o sıkıntılı zamanlarında ne yaşadığını daha iyi bildiği için ona yasaklıyor. Çocuğu doğurdu, mi yasaklanıyor. Mesela bir erkek oruç tutmadığı zaman bu orucu ne yapmalı? Mutlaka tutmalı. Mesela hanım kardeşlerimiz de öyle biliyorsunuz. Mesela o zamanına, muayyen güne geldiği zaman onu tekrar ediyor biliyorsunuz. Lakin namazda böyle bir durum yok. Onu kaza etmiyor. Bu bir lütuftur. Bu bir hediyedir arkadaşlar. Bu bir nimettir hanımlar için. Bir örnek olsun diye verdim. Hiç bugüne kadar aklınıza geldi mi bilmiyorum. Beni çok etkilemiştir bu. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bazı hadislerinde de bunu görüyoruz. Yani hanımlara o zamanlarındaki sıkıntılarının, buhranlarının daha fazla olduğu ve daha anlayışlı davranılmasını isteyen bir dinin mensuplarıyız. İşte o dinin sahibi, her şeyin sahibi 24 saatin içinde senden bir saatini ayırmanı istiyor ve kendin için bunu yapmanı istiyor. Bir teşekkür için. İşte kardeşlerim Rabbimiz bizi bekliyor. Ve Rabbimiz bizi seviyor. Bu geceleri de yaratan, gündüzleri de yaratan Allahu Teala. Bu bir fırsattır. Ya ben böyle bir şey bilmiyorum. Beraat gecesi diye bir şey var mıydı? Kadir var mıydı? Sanki arkadaşımız 355 gün, 364 gün boyunca pür dikkat ibadet ediyor. Acaba Beraat gecesi var mıydı? Ya bu gece bir dua etsem mi acaba falan? Ya olsun olmasın, bugün yaşıyorsan şükret. Amir Ateş diye abimizin efendim bir eserinde söylediği gibi yaşıyorsan gel şükret, hiç doğmadan ölen var diyor. Onun gibi. Biz bugünün kıymetini bilelim. Varsa böyle bir durum, beraat gecesi, bu kadar hadisler gelmiş, yalan olacak, olacak hali yok. Kıymetini bileceğiz. Gecenin de sahibi Allah, gündüzün de sahibi Allah Celle Celaluhu. Evet kardeşlerim. 365 günde de 30 gün orucu farz kılıyor bize. İnşallah az bir zamanımız kaldı. Rabbimiz Celle Celaluhu hayırla Ramazan'a girmeyi ve Ramazan'da hayırlı ibadetler yapabilmeyi nasip eylesin. İnşallah bugün yeni bir karar. Geçmişe doğru Allahu Teala'ya giden o yolda, geçmişten gelen günahlarıma tevbe, eğer ibadetlerimde bir takım eksiklikler varsa da bunlara bir an önce başlamak, bunları tazelemek için güzel bir tevbe edeceğim bu gece değil mi? Hep beraber bunu yapacağız. Şimdi programımızın birazdan sonuna geliyoruz. Sakin bir yere çekileceğiz. Eğer kalabalıkta dinliyorsanız lütfen deyin birbirinizden ayrılın. Tek bir yerden dinliyorsanız, izliyorsanız bu programı ışıkları kapatın. Sakin bir şekilde gözlerinizi kapayın. Ben de gözümü kapayacağım kimse ekrana bakmasın ee, ve samimiyetle Allahu Teala'nın bizi bugün her zaman duyuyor görüyor ama bugün beni gördüğünü duyduğunu hissederek kalbim böyle tık tık atışını dahi hissedeceğiz birazdan Allah'ın izniyle tamam gözlerimizi kapayacağız ama daha önce şunu da söyleyeyim. Kardeşler hatırlatmak istediğim için sizin dualarınız var bu dualara da hemen döneceğim. Dualardan sonra ne yapacağız? İnşallah beraber dua edeceğiz. Tamam mı? Bakıyorum evet mesajlarınız gelmiş onlara geçeceğim. Şimdi hatırlatmak istediğim şey. Berat gecesinde 2 rekat namaz kılıyoruz. Bu 2 rekat namazdan sonra 50 tane bir rivayette Fatiha-i Şerife, bir rivayette İhlas-ı Şerife okunuyor benim size hazırladığım bir dua var. Bu duanın Arapçasını da okuyabilirsiniz. Ama Arapçası olmayan, dili dönmeyen kardeşlerim onlar da ne yapabilirler? Türkçesini okuyabilirler. Müsaadenizle ben Türkçesini sizlerle beraber paylaşmak istiyorum. Lütfen siz de bu duayı güzelce dinleyiniz. Sonra isimlerinizi okuyacağım. Mesaj gönderenlerden çoğun inşallah okuyacağım. Ve dua ile programımızı bitireceğiz. Bakın bu beraat gecesinde yapılan duanın e, Türkçe meali açıklaması nasıl? Gelin bir de duaya e, alıştırma olsun bu. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bakın Rahman ve Rahim. Bu adlarla duaya başlarım. Bütün hamdler Âlemlerin Rabbi olan Allahu Teala'ya mahsustur. Allahu Teala efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, ehli beytine ve sahabesine salatu selam eylesin. Ya Rabbi, sana başvurma yolunu bana cömertliğin gösterdi. Yani Allahu Teala bunu istemeseydi duayı bize vermezdi, dua etmeye izin vermezdi, tevbeye izin vermezdi, affa izin vermezdi. Bu gecenin şu anda kıymetini bile bilemeyecek "Ya Rabbi" diyecek fırsatımız olmayabilirdi ve bunları bize göstermeyebilirdi de. O yüzden ne buyruluyor efendim? Bu cömertliğin gösterdi. Senin huzuruna beni iyiliğin ulaştırdı. Senin nezdinde beni keremin yaklaştırdı sana gizli kalmayan sıkıntılarımı ancak sana şikayet ediyorum ben sizden günahlarımı saklayabilirim ailemden iş arkadaşlarımdan anne babamdan bütün dünyadan ama Allah'tan celle celalhu saklayamam ve buna üzülüyorum aynen şu anda bizim üzüldüğümüz gibi ne diyor sana gizli kalmayan sıkıntılarımı ancak sana şikayet ediyor ve senden sana zor gelmeyecek şeyler istiyorum. Allah'ımıza Celle Celalu hiçbir şey zor gelmez. Ümitsiz olmayın. O, o yüzden bugün biraz sevinelim diyorum. Ümitsiz olmayın. Ve devam ediyor. Zaten senin benim durumumu bilmen, Allah-u Teala her şeyi biliyor... İstememe de hacet bırakmıyor. Yani ben senden bir şey istemesem de Allah'ım, zaten sen bunları biliyorsun. Ey sıkıntıların derdini açan Zat Celle Celaluhu! İçinde bulunduğum sıkıntıları benden gider. Amin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten de ben zalimlerden oldum. Allah Allah. Peki insan nasıl zalim olur? Nefsine de zulmedebilir insan. Yunus Aleyhisselam'ın balığın karnındaki duası bizden kat kat daha farklıydı. Bizim şu an bunu sabah akşam okusak yine az gelecek durumda günah işliyoruz. Evet. Hatalar ettim. Zalimlerden oldum. Ve... Enbiya suresinin 88. ayetini okuyor. Biz onun duasını kabul ettik ve kendisini gamdan kederden kurtardık. İşte müminleri de böyle kurtarırız. Şeklinde kime indi bu ayet? Yunus aleyhisselama. Ya Rabbi diyor işte bu ayetteki gibi o bağışladığın, lütfettiğin e, müjdeye Bizi de naileyle eyle diyor Amin diyoruz duaya Ey herkese iyilik eden Doğru mu? Ben Allah'a inanmıyorum Diyen bir e, ateiste de Ekmeğini suyunu yolluyor Demek sen bana inanmıyorsun Ha değil Hala tükürük bezi affedersin Çalışıyor konuşuyorlar Cak cak cak cak konuşuyorlar Bak Herkese iyilik eden, kendisine ise iyilik edilemeyen, Allah'a iyilik edebilir miyim? E ben namaz kıldım Allah için. Sen Allah için kıl ama o anladığın şekilde Allah'a iyilik etmek değil, kendine iyilik yapıyorsun. E kurban kestim, Allah'a o kan ve et ulaşmıyor. E zekat verdim, e Allah'ın ihtiyacı yok, sen kendin için yapıyorsun. Kendisine iyilik edilemeyen Allah'ım, ey celal ve ikram sahibi, kendisinin... Programımızın bir ortalarında söylemiştik ya birilerinin söylediği gibi öyle cehennemden ölümden kabirden münker nekirden bahsetmeyin hep güzellik hep cennet falan bu da namazsızlığa sebebiyet veriyor Allah'ın helallerini haram saymaya kadar gidiyor Allah'ın bazı isimleri vardır kahhar celle celaluhu ismi şerifi gibi ee, kızgınlığı vardır kimsenin kızgınlığına benzemez dikkat etmek lazım devam ediyor ey lütuf ve inaam-ı sahibi. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Sen ki sığınanların desteği, eman dileyenlerin koruyucusu, eman diliyoruz. Başka gidecek kapımız yok ki yardım et. Kendisine emanet ediyoruz canımızı, her şeyimizi. Ey eman dileyenlerin koruyucusu ve koruyucusu ve... Korkanların sığınağı Celle Celalu. Ey Allahım, eğer beni nezdinde bulunan Levhi Mahfuzdan ibaret olan Ümmül Kitapta, yani bütün insanlar artık kafir mi ölecek? Fedilmişti. Mümin olarak mı ölecekler? Allahü Teala bunları ezelden bildiği için bizi yarattı. Neyi seçeceğimizi bildi ama o ilk başta zaten biliyordu çünkü evveli de sonrası da yoktur demiştik. Diyor ki ya Rabbi efendim, kafir ölecek bir bedbaht hayatı kararmış muhtsuz yahut diyor mahrum veya kovulmuş ya da rızkı dar bir kimse olarak beni yazdıysan fazlu kereminle bu Kötülüklerimi, bu mahrumiyetimi cennete giremiyorum. Bu reddedilişimi ve rızkımın darlığını sil. Yani Ya Rabbi, eğer ben şakilerdensem, kötülerdensem, bundan sonra iyi şeyler hayatımda yapmak istiyorum. Seni şahit tutuyorum Allah'ım. Ben bundan sonra daha dürüst, daha... Yalan söylemeyen, daha gıybet etmeyen ve daha sana karşı sorumluluklarını bilen, insanlara daha düzgün davranmaya çalışan bir kul olacağım Allah'ım. Söz veriyorum de ve buna benzer kimin hangi eksikleri varsa bunları söyle. Ondan sonra hı. beni e, yerimi değiştir yani affet ve bana da yardım eyle. Kendimi geliştirebilmem, daha iyi bir kadın, bir mümin, mümine, daha iyi bir erkek, bir mümin olabilmem için bana yardım eyle. Bitiyor. Beni imanla ölecek bir bahtiyar, rızkı bol ve hayırlara erişmiş bir kişi olarak kayda geçir. Amin. Çünkü sen emri hak olan bir zat olarak, Gönderdiğin peygamber, peygamberinin sallallahu aleyhi ve sellem lisanına indirdiğin kitabında yani nereso Kur'an-ı Kerim'de Allah dilediğini siler, dilediğini sabit bırakır. Ümmül kitap ise sadece onun katındadır buyurdun. Dilediğini affedersin hüküm senindir. Bugün programımızın içinde konuşmaya çalıştık. Her şeyin bir kuralı var ama Allah'ın da kuralı var. E bu dünyanın sahibi, her şeyin sahibi o. Bunu yap, şunu yap, bunu yap, bunu yapma buyuruyor. Hayır ben yaparım diyoruz. O zaman da işte bunun cezasını çekeceğiz. Oyunu kurallarına göre oynamak lazım. Kulluğu da Ahmet'in, Mehmet'in, Cevdet'in, Ayşe'nin kafasına göre değil. Ne diyor belli olmayan bir YouTube videosuna gördüğüm bir tipin anlatmasıyla değil. Allah'ın kitabı ve sünnetle bunu. Hadis-i şeriflerle öğreneceğiz. Devam ediyoruz. Ne diyor? İlahi. Bitiriyoruz. Kıymetli şu zamanı her hikmetli işin kendisinde ayrılıp kesin karara bağlandığı şu gece hürmetine, içinde bulunduğumuz gece hürmetine, senden dileğimiz, bildiğimiz ve bilmediğimiz, bilemediğimiz en iyi senin bildiğin tüm belaları... Bizden, üzerimizden açıp gidermendir. Amin. Şüphesiz ki en iyi bilen ancak sensin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme selamlarımızı ilet Allah'ım. Onu çok seviyoruz diyerek bitiriyoruz. Burada bizim az önce paylaştığımız duanın içinde bize zararlı olan kısım neresi bu duada? İşte bu tür olaylarda aklınıza gelsin e böyle bir dua varmış diyorlar bu dua var mı nereden rivayet edilmiş abi bu dua zaten bildiğin bunu rivayete ihtiyacı yok bela okumuyorsun sövmüyorsun zaten bu Allah'a karşı bir dua e ben bunun Arapçasını okuyamadım e Türkçesini oku Allahu Teala her dilden anlıyor senin dilinin arkasında yani konuşamadığın anda yüreğinden geçeni zaten biliyor. Birazdan yüreğinden ne geçecek onu 10 saniye öncesinde de biliyor, doğmadan önce de biliyordu. Ama bu namazlarda ben Arapça okuyamıyorum, Türkçe okuyayım anlamı değil. Bu an dualardan bahsediyoruz. Dualarda Türkçe dua yapabilirsin. Şimdi onu anlattıktan sonra değerli kardeşlerim çok da fazla uzatmak istemiyorum çünkü sizin de ibadetleriniz vesaire devam edecek. Tamam mı? İnşallah kardeşlerim. Evet şunla başlıyoruz. Cengiz Han kardeşimiz hasta bir yavrusu varmış. Lütfen şimdi biz dua moduna geçiyoruz kardeşlerim. Şimdi beni izlemeyi geçin. Ee, Samimiyetle şunu söylüyorum. Bu dakikadan sonra amin deyip programı kapatana kadar beni görsel olarak dinlemenize müsaade etmiyorum. İsteyen izleyebilir ama bu dakikadan sonra kimsenin ekrana bakmamasını eğer şoför değilseniz eğer çok önemli bir işiniz yoksa e, ekrana bakmadan gözünüzü kapayıp elinizi açıp dua etmenizi bekliyorum sizden. Lütfen siz de 25 kez şu anda. Bir euzu besmele çekin beraber çekelim Euzu billahimine şeytanın racim bir kez daha okuyalım biraz daha böyle içinizden Euzu billahimine şeytanın racim bir kez daha okuyalım Euzu billahimine şeytanın racim kardeşlerim 25 kez parmaklarınızla hesap edebilirsiniz Esta'firullah demenizi istiyorum. Bunu yaparken ama lütfen hızlı hızlı değil, acelemiz yok. 25 kez Estağfirullah'ın manasını da düşünelim. Ya Rabbi, bu, bu zamana kadar yaptığım hatalardan tövbe ediyorum. Ne olur beni affeder misin? Ve ben pişmanım demektir. Bunu dalga geçer gibi hızlı okursak ne olur? Samimiyetimizi yitiririz. Karşımızda her yerde bizim Allah var Celle Celaluhu. Lütfen bir millet vekili veya bir işte bakan veya ailenizden birisi. Her kimse nasıl onun yanında saygılı olmamız gerekiyor? Lütfen Estağfirullah derken de yanlışlarımızı, büyük günahlarımızı, bütün hatalarımızı düşünelim. Lütfen gözümüz kapalı bir şekilde devam edelim. 25 Estağfirullah okuyoruz. Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullah. Estağ Değerli kardeşlerim, şimdi isimleri okuyacağım, hızlı bir şekilde okumaya çalışacağım. Ne olur, biraz elleriniz yorulsun, bu kardeşinizi üzmeyin, eliniz biraz yorulsun. Çok dua bekleyen kardeşlerimiz var, sizin için de dua edeceğiz. Şu an şu hissiyatınızı hiç bozmayın ne olur, rica ediyorum. Gözümüz kapalı ve duamızı ediyoruz. Kime dua ediyoruz? Herkesin her şeyin Rabbi olan Allahu Teala'ya, eşi benzeri olmayan Allahu Teala'ya. Biz elimizi açmasak da bizim kalbimizdekini biliyor mu? Biliyor. Ama sebeplere sığınıyoruz. Cengizhan Cengiz Han kardeşimizin evladının hasta olduğunu öğrendik. Allahu Teala şifa buyursun bütün hastalarımıza. Kimlerin ne derdi varsa. Ailem için dua istiyorum diyen Nurgül kardeşimiz Kayseri'den bize yazmış, ailesinin şifası için ya Rabbi ne olur, onlara güzel haberler verdir. İsmail kardeşimiz, ailemden yana dertliyim, miras alacak verecek yüzünden yedi senedir isim yazmış, şunlarla şunlarla görüşemiyorum diye aradım, tekrar dönmediler. Onlarla helalleşmeden gitmeyi istemiyorum, ne olur dua edin, ailemle barışayım demiş. Ya Rabbi, bu kardeşlerimize de ailesinin arasındaki... Bütün perdeleri kaldır. Ne olur şeytanın bu aileler arasındaki ister karı koca ister bu kardeşimizin arasındaki bütün hükmünü bertaraf et. Birbirine kavuştur. Birbirine helallik dilemelerini nasip eyle. Amin. Uğur kardeşimiz Allahu Teala ne muradın varsa hayırlı olanlarını versin kardeşim. Serpil kardeşimiz. Abi annemle babam ayrılmak üzere ve her gün gözyaşı döküyorum. Ve küçük, küçük tefek sebeplerden dolayı neredeyse ayrılmak üzereler ikna edemedim. Ne olur haklarında hayırlısı olsun çok üzgünüm demiş. Ya Rabbi ne olur hanımlarımıza veya kocalarımıza bir nimet gözüyle bakmayı nasip eyle. Ya Rabbi eşlerimiz arasında karı koca arasında kimin nazarı kimin büyüsü kimin başka bir müdahalesi varsa onu bertaraf et. Ve son nefese kadar yuvalarımızdan şeytanı, nazarı, büyüğü, kıskançlığı, o düğümcülerin türlü türlü hilelerini uzak et. Ve bu kardeşimizin de, diğer kardeşlerimizin de ne olur? Ayrılmaları eğer onlar için kötü olacaksa onları birleştir ya Rabbi. Eğer böyle olmayacaksa da düzgün bir şekilde kalp kırmadan, insanları ortada bırakmadan olmasını nasip eyle. Araya sevgi ver kurban olduğum Rabbim. Amin. Zuhal kardeşim evden ayrılan kızımın bir an önce dönmesini diliyorum. Her şeyin sahibi Allah'ımdan diyor. Ah evlatlarımız, evlatlarımız. Ne anneler ne babalar gözyaşı döküyor. Ya Rabbi bu kardeşimizi kötülüklerden koru. Bu kardeşimizin yavrusunu da ne olur insi ve cinni şeytanların şerrinden muhafaza eyle. Ve ne olur şu an amin diyen, el açan kardeşlerimizin de evlatlarını dini mübini İslam'dan ayırma. Sana karşı itaatkar eyle ve anne ve babalarına karşı da itaatkar eyle. Amin. Tez zamanda bu kardeşimiz de inşallah kızına kavuşsun. Hayırla. Mustafa Konağa kardeşim dünyadaki tüm mümin kardeşlerime dünyadaki herkese her kardeşime hayırlı ömürler ahirette cenneti girmeyi nasip eylesin demiş. Allah razı olsun amin duan seni de bulsun kardeşim. Handan hanım kardeşim dualarımız kabul olsun demiş amin diyoruz. Size de hayırlar versin Rabbimiz Celle Celaluhu. Amin. Hocam diyor, hoca değilim. Allah razı olsun. Kayın babam yoğun bakımda. Allah için dua eder misin diyor? Fethi, bu kardeşimizin hali zaten Allahu Teala'ya malumdur. Rabbimiz hem bu kardeşimiz hem de hastalarımızı şifalar nasip eylesin. Hiç umulmadık. Doktor kardeşlerimizin, abilerimizin bile şaşıracağı bir güzel haber sıhhat nasip eylesin. Amin. Yedi aylık gebeyim ve biraz zor bir dönem geçiriyorum. Allah rızası için benim için de dua edin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Senin yolunda hayatına devam eden bu kardeşlerimize, onlar içinde ibretlik olan birçok hadise haberler var. Kimisi çocuğunu doğuramıyor ve bu kadar insanı panikleten haberler var. Hayırla çocuğunu doğurmasını nasip eyle. Ve bu kardeşimizin de bizlerin de çocuklarını hayırlı insanlardan eyle. Amin. Bayram Karaca, Hasan Karaca, Talha, Samet Karaca. Bu kardeşlerimize de huzur, sıhhat, afiyet, bereket, uzun ömür nasip eyle ya Rabbi. Amin. Nesrin ve Ercan kardeşimize ne olur? Etrafındaki kardeşlerimize de şifalar nasip eyle. Kurban olduğum Rabbim. Hasta çocukları olan Ahmet, Erkam, Oğuz, Fatma, Meryem... Oğuz dualarımızı bekliyorlar. Ya Rabbi biz bu ismini okuduğumuz ablamızı çocuklarını tanımıyoruz. Vallahi sırf senin rızan için şu an amin diyoruz. Ne olur hem bu kardeşimizi hem bu birbirimizi tanımadığımız halde samimi olarak amin diyoruz ya Allah'ım sen görüyor biliyorsun. Ne olur aramızdaki iyiler hürmetine bu kardeşimizin yavrularına şifalar nasip eyle. Dinleyenlerin de hem kendilerini akrabalarına şifalar nasip eyle amin. Gonca, Kaya, Nuran Coşkun, Keziban Coşkun, Ali Coşkun bu kardeşlerimize imanla, hayırla, bereketle ve evde huzur ile yaşamalarına, imanla göçmelerine ne olur? imkanlar ver ya Rabbi. Amin. Mehmet kardeşimiz bu dualarımızı bu kardeşimize Mehmet kardeşimizi de ortak eyle Allah'ım. Hasna, inci, rumuzla, afiyetle, acil şifam için dua istiyorum demiş. Ya Rabbi Şafii isminle ne olur? Hem bu hanım kardeşimize hem de diğer hasta kardeşlerimize şifalar nasip eyle. Her şey senin izninle oluyor Allah'ım. Sen ol dedin mi her şey olur. Zenginlerin zenginliğine benzemeyen sonsuz bir zenginliğin sahibisin. Ölçülemez. Ne olur Allah'ım bu kardeşimize ve şu an hasta olup da amin diyen veya bugün bizi duyamamış kardeşlerimiz, tanımadığımız kardeşlerimize de ne olur icabet eyle. Malatya'da Funda kardeşimiz Kevser Irmağı'nın başında Efendimiz Aleyhisselam'la bulaşabilmeyi, evladımı İslam ışığı ile yetiştirmeyi dilerim inşallah demiş. Amin diyoruz bu duanıza, isminizi katıyoruz. Fatma Zehra Hanım kardeşim duamıza bizi de katar mısınız diyor kattık. Bütün dualar sizi de bulsun inşallah Makbule hanım kardeşim Ramazan yalçın için ve hastalıklarına şifa dileyebilir misiniz diyor. Ya Rabbi Ramazan kardeşimiz sana malumdur. Ya Rabbi içinde ne kadar sıkıntılar varsa, psikolojik veya diğer hastalıkları neyse onları bertaraf eyle ve hayırla, sıhhatle, bereketli bir şekilde uzun ömürle onu yaşlandır ve onu ve bizleri canını imanlı bir şekilde al amin. Özlem Hanım kardeşim Umre'ye gitmek istiyor. Ya Rabbi Özlem Hanım kardeşimiz ve Umre'ne gidememiş kardeşlerimize helal paralarla, güzel imkanlarla gitmeyi nasip eyle. Amin. İsmi Betül, e, annemi de duanıza katın diyor. Sare demiş e, Rumuz. Başak eyvallah teşekkür ediyoruz. Allahü Teala annenize şifalar buyursun. Efendim. Metin Yılmaz kardeşimiz ağır hastalıkları olduğunu söylemiş. Evet. Zıvar, zıvalov ismi, zıv, Zıvarov düzeltiyorum. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Azerbaycan'dan size yazıyorum. İçkiyi bıraktım elhamdülillah. Namaz nasip ola diyorum demiş. Allah razı olsun ya Rabbi şu an namazını kılmayan kardeşlerimiz de sana amin diyor. Evet ya Rabbi namaz kılmamak. Şirkten sonra en önemli hatalardan, en önemli yanlışlardan ya Rabbi sana inanıyorum deyip de secdeye gitmemek çok büyük bir hatadır. Ne olur Allah'ım namaz kılmayan kardeşlerimize bugün şu aminleri, şu el açtılar dua ediyorlar ya Rabbi kalplerine namazı öyle bir sevdir ki şu birazdan bitireceğimiz programdan sonra bilebildiği kadar Efendim öğrenebildiği kadar abdestini alıp namaza başlamalarına veya daha erkenden namazı bırak, kılıyordu artık kılmayan kardeşlerimize de derhal namaz kılmayı nasip eyle amin. Gülay hanım kardeşim kendisi evladı annesi babası geçmiş ve gelecek nesilleri için hayırlar istiyor ahirette cennet istiyor yarabbi nasip eyle. Mengüç, Sezer Mengüç, vefat eden annem için demiş. Allahu Teala mekanını cennet eylesin kardeşim. Bütün ölmüşlerimizin, kimin ölmüşü varsa. Amin. İbrahim abi, üç çocuğum var. Eşim hamile, eşimle hiç anlaşamıyoruz. Tam bir aydır birbirimizle konuşmuyoruz. Bize Allah için dua eder misin? Ya Rabbi, bu ailenin de ne olur? Arasında hangi sorun varsa? Yine şeytandan kaynaklanan, nefislerden kaynaklanan sorunlardır. Ne olur onları bertaraf eyle? Ey kardeşim ne olur siz de çoluğunuza çocuğunuza sarılın. Üç günlük dünya o çocukların da vebali var. Ve ne olur dünyada çok yalnız kalan insan var. Yapayalnız ölen insanlar var. Birbirinizin değerini bilin inşallah. Murat Şınar kardeşim. Rabbim diyor razı olmadan canımızı almasın. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen herkesten razı olsun. Bu dünyada sınavımızı Kolaylaştırsın demiş Leyla Hanım Kardeşim bütün dualarınızı amin Diyorum demiş duanı sizi de bulsun Almanya Frankfurt'tan gürsel Merhum babacığım için dua eder misiniz Mekanı cennet olsun Sizde hayırlı bir evlat olun Ve hayırlı evlat olduğunuz için Her duanızda Her namazınızda her besmele çekilişinizde İnşallah ona sizin ecirlerinizden Gitsin amin Derya Yazıcı kardeşim çocuklarımın İslam alakı üzerine yetişmesini istiyorum Demiş müfit kardeşim Yılmaz kardeşim Doğu Türkistan'da ve zulümde olan insanlar için dua edelim demiş. Lütfen yayında inşallah dua edin diyor. Allahu Teala oradaki Çin zulmüne son versin. Özgürlüğünü yeniden iade etsin. Mazlumlar eski hayatına dönsün inşallah. Amin. Murat Karadaş kardeşimiz Rabbimiz Celle Celaluhu ümmeti Muhammed'e sağlık, sıhhat nasip eylesin diyor. Pınar kardeşim hastalık ve borçtan kurtulmak istiyorum diyor. Ya Rabbi Pınar kardeşimizin borçlarını ne olur helal bir şekilde ödemesini nasip eyle, bundan sonra daha dengeli bir şekilde harcamalar yapmayı nasip eyle, hastalıklarından da bertaraf eyle, kalıcı bir şifa nasip eyle. Amin. Hemşirelik isteyen bir kardeşimiz var. Merve kardeşim, sınavı kazanmam için dua eder misin? Ya Rabbi, hayırlı olacaksa bu kardeşimiz için bu sınavı hayırlı bir şekilde bitirmesini nasip eyle hayırlı insanlarla karşılaştır amin. Saniye sağlam kardeşimiz çocuklar ve benim için huzur ve hayır diliyorum. Duanız misliyle sizi bulsun inşallah. Ailenizden huzur eksik olmasın. Erdem kardeşim aile sorunları var. Bu kardeşimizin sorunlarının bertaraf olması için elimizi şu anda yorulsak da, kolumuz ağrısa da ya Rabbi bu kardeşimiz ve bizler için hiç tanımıyoruz ama ümmet için dua ediyoruz. Ne olur şu ağrıyan kollarımız ve uyuşan parmaklarımız hürmetine diyoruz. Naz olsun diye ya Rabbi kabul eyle dualarımızı. Amin. Düzce'den bir kardeşimiz beni unutmayın demiş. Allahu Teala kimseyi unutmaz. Siz de inşallah dua edin bu kardeşinize. Sallallahu aleyhi ve sellem rumuzlu kardeşimize de dua ediyoruz. Duayı ortak ediyoruz. Yine İsmini vermeyen kardeşlerim var. Allahu Teala'ya malumdur. Ne istedikleri Allahu Teala bilir. Onların da duaları kabul olsun inşallah. Efendim, şöyle sayfayı yeniliyorum. Hakkınızı helal edin. Ankara'da Ayşe teyzemiz var. Kanser tedavisi görüyor. E, kanser tedavisi gören Ayşe teyzemizin ve bütün kanser hastalıkları ve ağır hastalıklar kim kim varsa o tümörleri bertaraf etsin. Her şeyi bir anda silen Rabbimiz Celle Celaluhu meleklerini yollasın. Tertemiz olsun inşallah. Hayırlı sonuçlar aldırsın bütün hastalarımıza. Amin. Nihat kardeşim hasta olan annem diyor tervende. Abim Suat ve oğlum toprak için dua istiyorum. Rabbimiz Celle Celaluhu kalıcı sıhhat, huzur ve güzel geçim buyursun kardeşim. Amin. Evet. Şöyle sayfa yeniliyorum. Abdurrahman, oğlum Abdurrahman ve Süleyman için. Dua istiyorum demiş onların hidayetleri için birazdan edeceğiz inşallah. Berkan Aydın yeğenime hayırlı bir üniversiteye gitmesi için ee, İbrahim ve kızıma beş vakit namaz kılmayı Allah yolunda gitmeyi bizlere inşallah diyor nasip etsin. Muhammed Safa ben aciz kardeşiniz diyor o da dua istemiş Doğu Türkistanlılar ve tüm ma mazlumlar için diyor şimdi hep beraber edeceğiz. Hak keçmesin diye isim listesini bitirmek istiyorum. Halil İbrahim yerli. Merve Nur kardeşim. Süleyman ve Nurcan kardeşim. Efendim. Hayırlı kandiller diye gelenler devam ediyor. Nuray kardeşimiz. Sayenizde örtündüm. İnşallah namaza da başlayacağım. Dua edin. İnşallah kardeşim. Sivas'tan Hülya kardeşimiz. Hayırlı bir evlat diliyoruz. Duanıza dahil ederseniz seviniriz demiş. İnşallah. Şimdi size bu okuduklarım ağır gelebilir şu anda. Gözünüzü olur siz kapalı tutmaya devam edin. Eliniz biraz ağrıdı biliyorum ama bugün ağrısın. İnşallah bunun bereketini göreceksiniz. allah Teala tattırsın bu lezzeti sabah vaktinde. Merve Uğurlu kardeşim duamızdasınız. Allah razı olsun. Ve böylelikle ismi belli olmayan yani yazamamış. Veya diğer hatlardan, ben sadece WhatsApp'tan bakmaya çalıştım. Kimler yazdıysa Ya Rabbi, yazan ve yazmayan ama kalplerinde neyin ne olduğunu bilen sadece sensin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Allah'ım senin rızan için şu dakikaları paylaştık. Kurban olduğum Rabbim, ne olur insi ve cinni şeytanların şerrinden cümlemizi muhafaza eyle. Allah'ım annemizden doğduk, bir çocukluk, gençlik dönemi derken yaşımız ilerliyor da ilerliyor. Etrafta ezan sesleri, değerini bilemedik, bunca önümüze fırsatlar geldi, sana bir şükür edemedik. Ya Rabbi artık seni anlayacak halimizde kalmadı, öyle çok şeyler var ki hayatımızda. Zararlı olan ne varsa onlardan kurtulabilmeyi bizlere nasip eylek. Allah'ım senden uzaklaştıran ne varsa hayatımızda onlardan uzaklaşmayı nasip eyle. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi sen neyi seviyorsan ve bizim neyi sevmemizi istiyorsan onu bize sevdir. Ya Rabbi sen neyi sevmiyorsan istemiyorsan ve bizim neyi yapmam yapmamamızı istemememizi istiyorsan emrediyorsan onlardan bizi uzak eyle. İnsi ve cinni şeytanlar var Allah'ım. Her şey imtihan. Onları da yaratan sensin. Bir imtihanla bir hikmeti var. Ne olur? Ailemizden, iş yerimizden, evimizden, içimizden insi ve cinni şeytanlar tarafından yapılan büyüleri izole eyle. Ya Rabbi bir su içerken de Ya Rabbi senden bu şifayı bekliyorum deyip yudumlar insan. Belki kimseye gitmeden de o büyü çözülebilir. Sen olmazları olduransın. Allah'ım şu aminimizi yaptıktan sonra, bir bardak suyu içerken, besmelesini çekip, Fatiha suresini, senin sureni okuyan, üfleyen ve sonra üç yudumda oturmuş bir şekilde içen kardeşlerimizin, bütün o içtiği yudumlar adedince, vücudundaki bütün sıkıntıları, rahatsızlıkları, büyüleri, nazarları ne varsa, Kötü bakışlar onları temizle Allah'ım. Kalıcı bir sıhhat nasip eyle. Hastalıkları derman olan sensin. Ne olur imansız canımızı alma Allah'ım. Ne olur bizi senden başka kimseye muhtaç etme Allah'ım. Ya Rabbi ne olur biz burada yiyoruz, içiyoruz ya Rabbi. Dolaplarımız dolup taşıyor. İsraf ehlinden eyleme. Kardeşlerini unutanlardan eyleme. Ahirette Doğu Türkistanlıların... Yazıklar olsun size deyip de boğazımıza hücum edeceği bir anı bize gösterme. Ne olur Allah'ım seninle karşı karşıya geldiğimiz o anda neden kardeşine karşı gereken özeni göstermedin diyenlerden eyleme. Allah'ım pısırıklığımı sana havale ediyorum. Sessizlemizi sana havale ediyorum. Şikayet ediyorum. Allah'ım ciğeri yanan insanlar var. Çadırlarda yaşayan insanlar var. Ve biz bunun adına kardeşlik diyoruz. Ya Rabbi. Gerçek kardeş olabilmeyi gerçek kalitede özlenen kalitede Müslüman olarak yaşayabilmeyi bizlere nasip eyle Allah'ım gözümüzü artık gereksiz filmlerden gereksiz televizyon programlarından gereksiz YouTube'daki saçma sapan şeylerden uzak eyle Ne olur bize akıl fikir ver ya Rabbi Allah'ım evlenecek kardeşlerimize hayırlı bir hanım hayırlı bir koca nasip eyle ya Rabbi ölmüşlerimize rahmet eyle Ya Rabbi ne olur ölmüşlerimize rahmet eyle Allah'ım ölmüşlerimize rahmet eyle Bu sene aramızda olmayan insanlar var Bir sene önce telefonla görüşüyorduk Hatta vefat etmeden önce Allah'ım Mesajlaştık Ya Rabbi Aradan birkaç saat geçti Vefat haberini aldığımız insanlar oldu Ben de bu programları bu kayıt altına alıyorum gidiyorum Zamanında İbrahim soydan diye birisi geldi, bu günahkar bir şeyler yaptı geçti. O toprağın altına girdi. Denileceği zamanda olacak. Ya Rabbi şu aminlerimizi şahit tut ve beni de şu dinleyen amin diyen kardeşlerimizi kabrin altına yani ölümü tattıktan sonra ne olur? Karşısında ilk göreceği sorgu sualden sonra... Cennetten açılan bir pencere, bir bahçe, onu görebilmeyi nasip eyle ve şu an bu dualarımızı şahit tutalım. Ne olur ya Rabbi şu duamızı unutturma bize ölene kadar. Son nefeste imanla çene kapamayı nasip eyle. Ya Rabbi imanla çene kapamayı nasip eyle. Allah'ım imanla çene kapamayı cümlemize nasip eyle. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden abduhu ve resuluh Allah'ım evlatlarımıza biz sahip çıkamıyoruz ya Rabbi korkuyoruz ne olur Allah'ım evlatlarımıza sen sahip çık bize karşı şöyle böyle davranmalarından ziyade sana karşı düzgün olsunlar Allah'ım ne olur sana karşı hayırlı evlatlar olsun ya Rabbi evlatlarımızı da hayırlı insanlarla karşılaştır ne olur iş bulamayan kardeşlerimize hayırlı işler nasip eyle Allah'ım bombalar altında inleyen Doğu Türkistan'dan Suriye'ye, Myanmar'a, Arakan'a kadar, Bangladeş'e kadar dünyanın neresinde kardeşimiz varsa, onlara da ne olur? Zafer nasip eyre. Allah'ım türlü türlü oyunlar oynayan, dinine düşmanlık besleyen hangi ülke, hangi izim olursa, şu 2021 bitmeden o ülkelerin kepazi olmasını, o ülkelerin depremlerle, Afetlerle, yangınlarla, ağır bir tokatla kendilerine gelmesini nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbi ne olur Kahhar isminle senin yarattığın kulların, yetimin, çoluk çocuğun göz göre göre ölmelerine vesile olan bunu bilerek yapan şeytanlaşmış şeytanın ortağı kimler varsa Allah'ım hangi izimler, hangi teröristlerse kahru perişan eyle ya Rabbi. Bu mübarek gecede kimler benim evladıma, kızıma, oğluma, hanımıma, sokakta yürüyen kardeşimin zihnine tecavüz edercesine bu pislik yapımları, bu berbat işleri, bu hayasızlığı veriyorsa onları kendilerine getir. Ne olur onları kendilerine getir. Ne olur onları kendilerine getir. Eğer kendilerine gelmeyeceklerse Allah'ım, Onları çoluğumuzdan, çocuğumuzdan, ailemizden, yuvamızdan, ülkemizden uzak eyle Allah'ım. Ne olur senin düşmanlığını yapan, şu güzel bayrağın düşmanlığını yapan, o okunan ezan seslerinin düşmanlığını yapan insanlara hidayet nasip olacaksa ne olur kurban olduğum Rabbimiz? Hidayet buyur. Eğer hidayet olmayacaksa ne bizle yakın olsunlar ne bizimle beraber olsunlar. Allah'ım ırkçılıktan sana sığınıyoruz. Ya Rabbi kibirden sana sığınıyoruz. Ya Rabbi dilimizin şaşmasından, ayağımızın kaymasından, yalan söylemekten, zinadan, adam öldürmekten, öldürülmekten sana sığınıyoruz. Allah'ım Celle Celaluhu ne olur bizleri affeyle. Amin, amin. amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Değerli kardeşlerim, programımızı nihayeter duruyoruz. Şimdi inşallah dünya kelamı konuşmadan Allahu Teala'nın yarattığı bir bardak su, yine Allah'ın yarattığı, ilham ettiği o bardağın içine koyalım. Euzu Besmele çektikten sonra bir Fatiha-i Şerife okuyun, üfleyin suya ve o suyu üç yudumda için. Yanınızda birileri varsa birbirinizi ikram edin. Ve şöyle o suyu üç yudumda içtikten sonra küçücük böyle bir şey elinizde kalsın bir sıvı. Niyet edin Allah'a. Şöyle elinize yüzünüze sürün amin deyin. Ve üç beş dakika Allah'ı zikredin kardeşlerim sessizce ne oldu mu? Ne buradınız verse Allah'u Teala versin. İnşallah hayır duada birbirimizi unutmayalım. Esselam.